İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Merhaba hocam, günaydın. Merhabalar. Günaydın, ben Aba Özdeş. Haftanın karakterleri neyle ilgili? <gülüyor> Normalleşme. Normalleşme, lütfen. Normalleşme, evet. Tamam. Evet. Normalleşiyoruz. Eskiden aslında normal <gülüyor> miydik? Onu soracaktım ben de. Bilmem. Bilmem. Ne dersiniz? <gülüyor> Şimdi tabii dün ilk 65 yaş üstündekileri ilgilendiren konu. İlk adımlarımızı attık. İki aydan bu yana ilk kez sokağa çıktık. Çok heyecan vericiydi. Evet, e, fakat kendimle ilgili bilmiyorum size ama ben kendimle ilgili yeni bir şey keşfettim. Meğer bende agorafobi varmış. Yani <gülüyor> yolda yürürken karşıdan gelen insanları ama an, an payıya kapılıp kendimi karşı kaldırma falan atıyorum. E, yani sonuçta nedendir bilmiyorum ama çarçabuk eve döndüm yine. Eve sığındım. <gülüyor> Renk körlüğüne ilave eden bir de agorafobi mi? Evet, normalleşme. <gülüyor> normalleşme. Normalleşme. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ilk karikatürümüz 28 Nisan'dan bu yana normalleşmeye geçen Hollanda'dan geliyor. Usta bir karikatürcü Joep, Joep Bertrams. O da Back to Normal, normale dönüş adını verdiği bir karikatür çizmiş. Ee, yüksek risk kategorisindeki yaşlıların durumunu e, çok güzel bir şekilde resmetmiş. Karikatürde şimdi üzerinde e, normal yazan bir kapı var. E, kapının altı da geçici olarak kapalıdır e, yazıyor ama açılmış kapı. E, kapı açılmış ve bu kapıdan e, tekerlekli sandalye oturan yaşlıca bir hanımefendinin bilinmeyenler tarafından hızla dışarı doğru itildiğini görüyoruz. Fakat asıl ilginç olan e, karikatürde kapının dışı. Zira e, kapı tamamen boşluğa açılıyor. E, dışarıda uçurma. eskiden... Efendim? Bir uçuruma evet. Evet uçurum değil de yani sanki Bu... bina böyle o tarafı e, yıkılmış evet, dış doğru. tarafı. Evet e, ne varsa eskiden ne vardıysa hepsi çökmüş. E, kadıncağızın tekerlekli sandalyesi ise boşluğa düşmüyor ama. Dikkat boşluğa düşmüyor. Kapıdan dışarı doğru uzanan ve nereye kadar uzadığı meşhur olan iki adet kalasın üzerinde hızla yol alıyor. Yani evet. iteneller teyzecim teyzeciğim sen şimdilik bu kalaslarla idare et. Gittiğin yere kadar gidersin. Hadi güle güle gibisinden. <gülüyor> evet. ee, bu bana Hadi biraz ıı, 65 yaş üstünün durumunu ıı, çağrıştırmadı desem yalan olur. Ee, biz de sokağa çıktığımızda, çıkacağımızda diyeceğim daha sonra. Her şey daha da fazla normalleşince, e, hadi bakalım <gülüyor> gideceğimiz yere kadar gibi bir durumla karşı karşıya e, kalacağız korkarım. Evet, şartıcı ee, bir karikatür. Evet, çok. Şimdi e, Hollanda'dan isterseniz Fransa'ya geçelim çabucak ordu bu sabahtan itibaren yani 11 Mayıs'tan itibaren normalleşmenin başlamış olduğunu bazı okullar ve özellikle kafe ve lokantalar haricindeki dükkanlar, kuaförler ve kütüphanelerin de açılmış olduğunu duyduk, öğrendik. Şimdi Başbakan Edward Philip ülkede ekonomik hayatın tekrar başlaması gereğine dikkat çekmiş. Fakat bu kararı çıkanlar da çok fazla Macron ise gerçekten yeniden bir siyasi krizle karşı karşıya bu karar nedeniyle. Mecliste kabul edilen normalleşme planı Senado'da reddedilmiş Reddedildi, çünkü. Evet. evet, Selim Badur'la evet. da konuştuk bunu. Evet, çok acayip. Şimdi dostumuz büyük çizer o da, Plante. Le Monde gazetesinde yayınlanan karikatürde konuyu şöyle işliyor. Bir e, psikanalistin odasında üç kişi görüyoruz. E, bu kişilerin üçü de maskeli olduğundan e, kim olduklarını tahmin etmek zorundayız ama o kadar zor değil. Çünkü e, plantü ustaca bize bazı referanslar vermiş. Örneğin hastalara mahsus divanın arkasında bacak bacak üstüne atmış oturan e, ve notlar alan psikanalist benim tahminimce Freud. Evet ben de öyle tahmin e, ettim. Değil ben, mi? Freud, Hafif evet. sakalı da görünüyor maskenin altından falan. Ee, uzanmış ya da hasta e, Macron %100 eminim. Çünkü hem alnı saçları e, o burnunun profil şeklinden fakat daha önemli bir ayrıntı var takım elbisesinin kısa pantolonda olmasından anlıyoruz. Hmm. Fransızlar nedense başkanlarını henüz ergenliğe ulaşmamış bir çocuk olarak e, görüyorlar ve plantü de Macron'u kısa pantolonlu olarak çiziyor. Takım elbiseli fakat kısa pantolonla. Ee, divanın karşı ucunda yani Freud'un tam e, opozitinde öbür ucunda yere çölenmiş olan kişi de olsa olsa Başbakan Edward Philip'tir. Onu da kafasındaki birkaç e, tel saçlarını tarayış şeklinden anlıyoruz. Bir de, bir de sivri burnundan. Ee, bu esnada Macron'a doğru dışarıdan içeriye hızla bir domatesin gelmekte olduğunda ...gözden kaçırmamalıyız. E, Fransızların protesto etme amacıyla... çürük domates fırlatmak gibi... ...tuhaf bir huyları vardır nedense. E, <gülüyor> <gülüyor> evet. Her <gülüyor> yani neyse... ...hasta koltuğunda yatmakta olan... E, ...küçük Macron... ...Freud'e içini şöyle döküyor. Fakat neden? Neden 11 Mayıs tarihini seçtim ki? Şimdi Başbakan Philip de... ...başıyla onaylıyor. İşte. Buyurun işte gibisinden. İşte. Evet. İşte. Evet, duvarda da maskeli bir aile fotoğrafı var e herkes maskeli tabii. Evet. Freud'un odasındaki bu Freud'un ailesi ise mutlaka maskeli olmalı evet. bu ayrıntılara da dikkat ediyor plantı tabi e, çok güzel işlenmiş bir karikatür e, şimdi tabi e, Covid-19'un yalnız Fransa değil bütün dünyada dünya siyasetine etkisi büyük olabiliyor oldu da oluyor da ee, bir örnek vereceğim. Ee, İsrail'den bir örnek. Ee, koronavirüs, virüs e, yani COVID-19 İsrail'de 3 erken seçimden sonra nihayet hükümetin kurulmasına neden oldu diyorlar. Evet, bir geçen yıl içinde 3 hafta... seçimden üstelik. Evet, evet, bir yıl Hı. içindeki 3 erken seçim. Neredeyse dördüncü e, yapılacaktı. Fakat e, koronavirüs sayesinde Dördüncü seçim yapılamamış. Geçen hafta İsrail Yüksek Mahkemesi oy birliğiyle Netanyahu'nun acil birlik hükümeti kurmasına ve taraflar arasında işte yapılan bu koalisyon anlaşmasına bir engel olmadığına karar vermiş. Aslında yüksek mahkeme bu kararı almasaydı yeniden gerçekten dediğin gibi seçimlere gidilecekti dördüncü kere bir yıl içinde. Şimdi bir yazar dostum, adını da verebilirim, Deniz Ocalvo, yorumcu aynı zamanda. Yorumuna göre, onun yorumuna göre bu karar buz gibi siyasi bir yargı kararıymış. Yargıyı da üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü o da vurguladı bunu. Çünkü seçimler yeniden, yeniden seçimlere gitmek zorunda kalınsaydı, birincisi ülke halkı bu hareketin faturasını yargı ergine kesecekmiş ve yüksek mahkeme prestij kaybedecekmiş. İkincisi de yapılan yeni seçimde birbirinin başında bulunduğu Sağ blok sadece seçimleri kazanmakla kalmayacak yargı erginin de kanatlarını kırpacakmış kendi ifadesiyle. Buradan da ben hemen karikatüre geçmek istiyorum. İsrailli bir karikatürcü bu Avi Kats. Bu konudaki karikatürü şöyle bu ee, karikatürde havada uçmakta olan büyük bir balon var. Balonun sepetinde de iki kişi. İkisi de gayet mutlu görünüyorlar. Ee, yukarıdan manzaranın tadını çıkarmaktalar. Tahmin edeceğiniz gibi bu kişiler bir tanesi Benjamin Netanyahu, diğeri de Benny Gans. Ee, şimdi Bibi'nin ağzında bir puro. Elinde de e, şampanya bardağı herhalde. Ağanın keyfini sürüyor. Gans ise aşağıdan ona öfkeyle yumruk hareketi yapan ee, Gelecek Partisi Başkanı ve birbirinin tabi eski liberal ortağı Yair Lapid ona e, nanik işareti yapıyor. Şimdi karikatür böyle ama unutmadan balonu da anlatmak gerekiyor. Evet, evet. <gülüyor> Malum balonlar e, çeşitli şekil ve renklerde olabiliyor. Bu balonun ise rengi yanılmıyorum yeşil değil mi? Sarım Sarı. Trak. Sarı mı sarımtrak? Evet. Yeşil değil mi yani bu? Şimdi bu sefer değil. Değil <gülüyor> hayalde peki ee, Fakat taç şeklinde değil mi yüz yuvarlak bir taç? Evet, yani COVID 19 virüsü kocaman bir balona dönüşmüş bu karikatürde. Ee, hmm. Tam bir durum tespiti yani bu da. Yani e, Neden yamunum fırsata havalı çevirmesini diye. anlatıyor yani bu? Tabi yolsuzluklarla yargılanırken. Da tabii. Evet. evet. E, Yargılanmada olamadı yolsuzluk ve rüşvet 3 ayrı e, hatta 4 e, galiba e, evet seçime de gidilseydi yani e, yargıda büyük prestij kaybedecekti buna ben de katılıyorum evet. Hmm. Evet. E, yani yargının aldığı siyasi bir karar bu gibi görünüyor evet ee, Korona virüs yalnız e, balona dönüşmüyor. <gülüyor> Bazen topa da dönüşebiliyor. Şimdi ülkemize dönecek olursak bizde de normalleşme hareketi e, ciddi bir şekilde başladı. E, hatta bu pazar işte bizi güneşe bile çıkardılar değil mi? E, şimdi bugünden itibaren de AVM'ler açılıyormuş ayrılsıyla, e, Berber kuaför salonları da belirlenmiş kurallar çerçevesinde çalışmaya başlayacakmış. Öte yandan futbol severlere büyük müjde geldi. Siz de sözünü ettiniz. Süper Lig 12 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam edecekmiş. Top Futbol Federasyonu'ndaydı. Onlar da gelen topu, gelen pası gole çevirdiler herhalde. Şimdi Süper Lig karikatürümüz bu hafta Tanoral'dan. Üstad Tanoral bir kaleci çizmiş. Elindeki eldivenleriyle. Bir panter gibi zıplayarak gole engel olmaya çalışıyor ama korkarım çok geç. E, top kalecinin umutsuz bakışları arasında böyle yerden sekmiş herhalde. Kaleye yönelmiş gol olmak üzere. Fakat bu nasıl bir top? İşte e, kaleciyle dalga geçen, resmen sırıtan bir top bu. E, çünkü tabii top değil. Artık... Neyse o siyah beyaz galiba veya yine yeşil, yeşil olacak. Bu sefer yeşil. <gülüyor> Tuttur, <gülüyor> bugün tutturamayacağım. <gülüyor> e, fakat aşina olduğumuz işte Covid-19 virüsü. Tan oralda üstüne gol bir dakika bir diye yazmış. E, yani evet. aslında ligin ilan edilen tarihte başlamasına daha bir ay var. Belki de gol olmaz kim bilir. Evet yani aslında o terim bildiğim kadarıyla dakika bir gol birdi Onu evet, da evet. tersine çevirmiş. Tam tersine çevirmiş. Bir tersine <gülüyor> dakika yani. bir gol biri tersine çevirmiş. <gülüyor> gol önce geliyor dakika sonra <gülüyor> geliyor. <gülüyor> gol önce geliyor dakika sonra geliyor. Evet. evet. <gülüyor> Böyle. Ee, tabii AVM'ler ise belirlenmiş kurallar çerçevesinde bugün açılıyor hayırlı olsun demiştim. Ee, şimdi her fırsatta fırsat yaratmada uzman. Ee, kimi mağaza zincirleri mağazalar özellikle anneler gününde bu arada dünkü anneler gününde kutluyorum dinleyicilerimiz, dinleyicilerimizin tüm açık radyo e, programcılarının da sevgili annemin de <gülüyor> <Evet>. kendisine <gülüyor> radyo hediye ettim onu söyleyeyim öyle mi o Evet. yani <gülüyor> güzelmiş, internetten dinlemekte e, zorlanıyordu e, kesintiler oluyordu falan filan Kendisine e, güzel bir radyo e, armağan ettik anneler gününde. Ve e, böylece Açık Radyo'nun bütün programlarını dinleyecek. O da destekçi biliyor musunuz? Açık Radyo destekçisi. Harika. Öyle mi? Evet. evet, evet. evet. <gülüyor> Harika. Şeydi, <gülüyor> Neyse. E, dün e, The Big Easy programında da Aylin ve Varol Ünel, özellikle de Aylin Ünel son derece sıkı bir e, anneler günü tebrikinde bulundu. Daha fazla bir şey eklemeye imkan yoktu, tekrarlayamayacağım, hafızamda tutamadım. Son derece kapsamlı ve hoş bir şeydi ama buradan evet. da onlara da bir günaydın diyorum. Günaydın. Ee, evet, karikatüre dönecek olursak tekrar Latif Demirci, Hürriyet Gazetesi'ndeki korona karikatürleri köşesinde bu çok özel fırsata dikkat çekmiş. Karikatürde maskeli vatandaşlar göz alıcı o renklerle dekore edilmiş bir büyük mağazanın önünden geçiyorlar. Vitrinde de kocaman bir yazı var ona bakıyorlar. Normale dönüş fırsatı. Fırsatı kaçırmamak lazım. Yüzde 50 indirim kapının elinde kalıyor. Normal dönüş fırsatı evet. Evet normale <gülüyor> dönüş fırsatı yaşasın. Mağazalara <gülüyor> hücum, ABM'lere hücum. Normal'e dönüyoruz. Şaşırmışlar değil mi insanlar, maskeli olanlar biraz? Ee, şaşırmışlar, alış yani normal'e dönüşüm kadar hızlı beklemiyorlardı belki bilmiyorum. Yani. Evet. Onu... hafif bir şaşkın edaları da yok değil hani yani. Ya yani yüzlerce indirimden dolayı belki. Evet, ha ondan. Daha yüksek bekliyorlardı belki. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet daha yüksek bekliyorlardı indirimi. Çünkü bir şey sorunumuz var değil mi? Bilmem nasıl desem, nasıl anlatsam. Ekonomi aslında iyiye gidiyor. Tüm göstergeler yakın bir gelecekte e, mutlaka düzlüğe çıkacağımızı e, gösteriyor. Ama şeyin şey olma sorunu var gibi. Hmm. E, şimdi karikatürcü Nusal Işın bu şey sorunu konusunda bir e, karikatür çizmiş. Şey tırnak içinde tabii. E, Nuhsal'ın karikatüründe... E, Ön plandaki bir e, sağlık görevlisini görüyoruz. E, kafasında normal bonesi var. Ellerinde eldivenleri, yüzünde maskesi var. Elinde de bir ısı ölçer e, termal tabanca. E, fakat maalesef doktorumuzun elindeki termal ısı ölçer tabanca aşırı ısıdan dolayı alev almış. Alev alev yanıyor, tutuşmuş. Evet. evet. Dumanlar çıkıyor. <gülüyor> Doktorumuzun ısısını ölçtüğü nesneye hayret ve dehşetle baktığını görüyoruz. Evet. Eraslan yayındayız. Ha. <gülüyor> Eraslan bende, Eraslan savar var dikkat et. <gülüyor> <Tamam>, karikatürü <peki. gülüyor> bitiriyorum hemen e, sözü sana bırakacağım zaten hayır hayır lütfen acele etmeyin çok özür dilerim son, son saniyeler şimdi Tamamdır, e, doktorumuz ısısı, ısısı ölçülen e, nesneyi daha doğrusu ısısı ölçülen nesneyi merak eden dinci, dinleyicilere şunu şöyle tarif edeyim bu bir baknotu kağıttan yapılma, üzerinde de üstü çizili bir S işareti var. S işareti. Yani bu yabancı bir ülkenin banknotu bu şey. Ateşi de o kadar yükselmiş ki ısı ölçeri bile yakmış. Ama yabancı bir ülkenin para birimi olduğundan konu bizi pek ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor. Yeşil salışını... rengi, rengi. de yeşil ben söyleyeyim burada. Açık yeşil. Ha, ben orada renk görmüyorum. Hayalın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu yeşile çalışmam lazım. Yeşile çalışmam <gülüyor> lazım. Ee, bir keresinde ağacın yapraklarını kahverengi boyamıştım da öğretmenimden, üstelik de resim öğretmenimden çok ciddi bir azar işitmiştim. <gülüyor> Peki. Ee, Hangisini seçiyoruz? Evet, bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Hepsi birbirinden müthiş karikatürler. Ben söyleyeyim mi hemen şeyimi? Lütfen. Lütfen. Ee, ben bir eski bir futbol sever olarak Tanoralı e, seçiyorum. Gol bir dakika bir karikatürünü. Ee, şimdi gol bir dakika bir <gülüyor> oldu yani zaten. <gülüyor> <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee... Başka itirazı olan varsa hemen. ...değerlendiririz üst kurulda. Ben bu Kim? doların... E, ...ateş pahası olmasını da... ...beğendim. Alev evet. almasını yani. Ben de sandalyeli itilen... E, ...kadıncağızı çok beğenmiştim. E, şimdi oylamaya geçebiliriz o zaman. <gülüyor> Hadi bakalım nasıl oynayacağız. <gülüyor> e, Ömer Madra'nın... ...oyu her zaman olduğu için... Yok canım. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki ama değil mi? <gülüyor> Pek ee, bence ben... dönüyorum o zaman normal normalle dönüş karikatüre. Ee, ka... Yani belki şey... normal Hollandalıya dönüyorum. Sizin de e, ikinizinki yaşlı aynı canım. oldu yani. Evet aynı oldu. Dönüş yapıldı. Tanoral evet. bunun hesabını bizden soracaktır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir dakika bir daha mı düşünsem acaba? <gülüyor> e, oraldan o zaman özür diliyoruz. E, onun karikatürü de muhteşem gerçekten. Gol bir dakika bir. E, yani hepsini anlattık. E, hepsi birbirinden güzel karikatürler. Evet. Ee, bu arada karikatürcü e, dostlarımın ve özellikle de karikatürsever dinleyicilerimizin ki çok sayıda olduklarını biliyorum. Açık radyoya e, desteklerini, esirgememelerini, destek programına e, katkı sunmalarını da bekliyoruz. Onu da e, ilave etmeden e, ayrılmayayım diyorum. Ve e, herhalde... Serhat'ın sözü alacaktır şu andan itibaren değil mi? Evet, evet. Birazdan bir Arayla birlikte ona gireceğiz herhalde. Çok teşekkür ederiz Rose Ben de. teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İzler Rozental ile haftanın karikatürleri.